1579, numaralı konu, Hz. Ömer ile Ebu Derdanın Müslümanları istifara teşvik etmeleri, evet, Hz. Ömer söyle anlatıyor, adamın birinin, Estağfirullah'e ve Etub'u İleyh, Allah'tan bağışlanma diliyorum